Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor 8.30'da <gülüyor> uluslararası ilk kalpli günaydın Hauktay Devriyici stüdyomuzda Fahir oyuncu bekliyoruz Bu arada ben ee, dün gerçekten güzel bir performansa şahit oldum İyi bir oyunculuk Sizin de, sizin de bunu hak ettiğinizi düşündüğümde. Öncekte bir günaydın Tabii ki. Öncelikle bir günaydın evet. tüm dinleyicilerimize. Günaydın sevgili Oktay stüdyoya getirdim ama daha uykusun açılmadığını düşündüm. Hayır şey, olur mu? Full performans sergileyebilecek misin? Çünkü iki kişi canlandırıyor bu skeçte. Hangisinden bahsediyorsun? Yani hangisini olduğunu söylediğimde şu anda yapamam falan diyeceksin diye. O yüzden soruyorum yani. Bütün repertuarını birebir... Gerçekleştirebilir misin? Ya şimdi tabii ki e, bulunduğu yapıldığı saatten farklı olarak e, performans değişimleri olabiliyor. Yani e, akşam mesela akşam yaptığım çok performanslar rahat yaptığım çok şey. daha iyi bir şey çıkabilir, çok daha kötü bir şey. Bakacağız, bakacağız ama konu başlayabilirsen çünkü dün beraber olsun, solo olsun pek çok e, espriler, şakalar yapıldı. Çünkü uzunca bir market yolculuğu yaptık böyle seninle. Öyle gerçekten de. Ama şunu fark ettim ben, bu, bugüne kadar skeçlerinde hep bir mizah dozu vardı. <gülüyor> Veya böyle bir siyasi, siyasi skeçlerinde bile hep bir e, mizahla taşlama vardı. <gülüyor> bu tamamen başka bir e, nasıl diyeyim? Mecra'ya mı Gizem. Diyeyim. Gizem arayı yani gizem vardı hep ben sonuna kadar sketchin sonuna kadar hep merak ettim. Vallahi ben de şimdi merak ettim. Yahu yani e, beni de meraklandırdın. Konu başta söyler misin? Sketch başlığıyla beraber veriyorum. Sonra başlığıyla beraber sana bırakıyorum tabii ki. Ee, umarım güzel bir performans dinleyeceksiniz sevgi dinleyiciler sizlerden. Bunun içinde jülyon mu var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ne, e, e, ne var? <gülüyor> je, je, jelibon var. Jelibon mu? Hı? Bakın. Ama bu jelibon değil. Ki. <gülüyor> je, je, jelibon var, jelibon. Bir bak bir bak jelibon var. Ama bu jelibon değil. Ki. Bir tane de daha bakın. Koşukla bakın. Aa. Bu tadı aynı jelibon gibi. Jelibon işte. Yani biraz çirkin. <gülüyor> Abi işte diyorum sana. Abi bir de yerli çıkış noktası şeydir. Karakterler başka bir şey yaptı. E o karakterler... Bunun içinde ne var diyordu söylemem diyordu öbürü bu şey mi diyordu hayır bir şey, özel bir şey bu şey mi diyordu özel bir şey hayır, sonra tatlıktan şey mi evet öyle Öyleti yani o sonunda daha tamam bir... da o, o karakter yani bu karakterler sürekli değişiyor burada e, Jelibon'u veren adam sabit ikinci Hı -hı. karakter sürekli değişiyor senin dinlediğine o denk gelmiş ya standartını yapsaydın dinleyicilerimiz standart diye bir şey yok standart diye bir şey yok bıktım senin bu doğaçlama sanat anlayışından ya bir bir seferde aynı şeyi yakalayamayacak standart diye ya. bir şey yok ya bazen o müşteri geliyor bazen öteki adam geliyor hepsi Saç değişiyor yani saçma bir sanat anlayışı Allah Allah, ya standart yok saçma bir ya. sanat anlayışı görmedim hayatımda 8.33 oldu sevgili dinleyiciler saatimiz sizde bu tip bir sanat performansı yani biliyorsunuz daha konvansiyonel şeylerle karşınıza çıkıyoruz bu kadar avantgard bir de çıkacağımızı bilsem şey. sabah sabah avantgard nereye kadar yani Modern sabahlar Modern sabahlar Sophie B. Hawkins'e sadece aşkla her şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Zorlama <Ay>, <gülüyor> kahkahımızla başladığımız bu bölümde sizleri bir kez daha günaydın diyor sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Hoş bulduk. Good morning. Radyo 2. Ankara stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Ya nereden sesleneceydik? Diye mi? <gülüyor> yani. Evet. Ee, i̇sterseniz konumuzu fazla bekletmeden soğumasın çünkü 100 metrelik kol böreğinden bahsedeceğiz. Hayır hayır. Bahsedeceğim <gülüyor> konuları tamamen unuttum. Yine şu beyaz kulaklıkla seni gerçekten bütün dikkatim dağılıyor. Fire. Vallahi teşekkür ediyorum. Ama böyle. bugün beyaz da giydiğin için güzel olmuş. Evet. Beyaz beyaz hoş bir e, kombin, kombin yakaladı. Bundan şu sonra bazen... kıyafetlerime göre kulaklık takıcıyım. Mesela o gün yeşil giydim. Ne, kulak, ne renk kulaklık takıcıyım? Yeşil kulaklık takıcıyım. Yani bir Mehmet bir Ali Birems, bir evet. Fahir Önç diyebilir miyiz? Çünkü tabii. o da mesela saat takıyormuş. Mesela. Mesela o da kravatına göre saat takıyormuş. Tabii. Sen de kıyafetine göre kulaklık tipi mi? Tabii tabii. Mesela fuşya rengi bir tişört giydim o gün. Ne renk kulaklık Yeşil tipi? mi? Mavi mi? Hayır gene beyazı takacağım. Çünkü bir daha ne etmedim. renk dedin? Fuşya. Fuşya. Ama zaten cevabı verdim <gülüyor> Beyaz çünkü beyaz, şu an beyaz her iki. şeyle uyuyor. Beyaz yani. her şeyle uyuyor. Beyaz her şeye gider onu söyleyeyim. Evet, e, o zaman e, devam edelim biz. Bir gündeme bakalım. YGS gidiyor. Yerine ne geliyor? OGS. ADD. Başka. Yaklaştı ne? AGD. Evet. AGD mi? <gülüyor> Hayır değil ya. Böyle açıklama yapar mı bakalım? YouTube'da Ömer Dinçer yaptı bu başlığı. Öyle mi? Başarılı harç satın almak istiyorum. E Buyurun. Öyle bir şey yok. Siz puan veriyorsunuz, biz harfi veriyoruz. <gülüyor> Aa çok güzel bir sistem buldum ben. Ne? SSS. Serbest Sınav Sistemi. Hmm. Değil. Bil. Neymiş, ne geliyor BKS. BKS. Ha? Ya da BKS. BKS. Daha kimin nasıl söylediği anlaşılmadığı için <gülüyor> biz de bilemiyoruz ne diyeceğimizi. Birkaç kez sınav. Sınav. <gülüyor> öyle daha güzelmiş. Evet. YGS yerine e, düşünülen birkaç kez sınav formülü dün ne, açıklandı. Birkaç iyi adam gibi. O grup da çok tutmamıştı. Onu söyleyeyim. Bu sınav da çok tutmaz. Birkaç, sınav, birkaç kez sınav tutmaz. Şimdi biliyorsunuz bu. E, bu Neden sene... Nikołodion ödülleri? ödüllerini seyretim de televizyonda vardı. Evet. İşte bu dün gazetelerde de vardı. Ya, evet. Herkesi falan. Michelle Obama falan böyle. Heliberi Meli. Michelle Obama ondan mı öyle? Şey gibi giyinmiş. Ne gibi giyinmiş? Biraz uzaylı gibi. Amacını mi? aşan genç olduğunu yani faili öyle Bu şu bu kulaklığı takması gibi. Yani 40 yaşında gibi belki beyaz kulaklıkla takıyor olabilirim ama yani bu bence e, içimin gençliğinin dışa yansıması. Michael Bowie'yi çok iyi anlıyor. Tabii ki o zaten birkaç tık üstte de o yüzden böyle. O ödüller için mi öyle giyiniyor? Onlar için giyilmiş Orada e, şey vardı. One Direction grubu var ya bir tane yeni, <gülüyor> genç evet. çocukta. Onlar çıktılar sahneye. Onları seyretmiş Hem dans ediyorlar hem şarkı söylüyorlar. Böyle genç kızlar deliriyor falan. Sonra şeyi düşündüm. Bizde genç kızları delirsin diye 45 yaşında adamlardan kurdular ya. Birkaç iyi adam. Yok be onlar gençti zamanında. Ne kadar genç. E, kazık kadar adamlardı. Burada Tam. 15 yaşında çocuklar zıplıyorlar atlıyorlar. Bizde askerlerini yapmış... Dansçı şarkıcı adam aranıyor diye şeyleri toplamıyor. Ya şimdi bizim 15 yaşındaki nesil yanlış anlamasın ama bizim 15 yaşındaki nesile baktığımız zaman hiç öyle böyle genç kızların delirci tipte bir çocuk göremiyorum. Böyle öyle böyle seslerinin olduğu zaman değil Sen mi? Sen mahalledeki Aa, çocuklardan düşünmüyor Faiz. <gülüyor> daha genç bir şeyden bulunur işte zaten bulunur. onları bulduğun zaman. Bulunur demek de oluyor. Ha. O zaman ama öyle 15 yaşındaki şey yoktu ya. O zaman e, şeyi de düşün. Türkiye dışındaki şeyleri de düşün, yurt dışı yurt dışı grupları da düşün. Var mıydı öyle 15 yaşında? Durumları... Şimdi yeni yeni lehi çıktı bu 15 yaşındaki şeyler. Ne çıktı? Yeni lei. Lei lei lei. Adam'a şey yani, dediler, Beni de feda çevirdi sabah sabah. <gülüyor> Vallahi saçlar birden beyazladı. Aa, böyle bir şey be ne Nikolaj ilgili anın bittiyse belki yani dönüyorum. Yani bu birkaç iyi adam projesi. Fiyasko oldu ama bize de böyle bir boy band lazım. O Ege Kayacanlar iddialı açalım. Bize işte bir yapalım. boy band lazım. E, biz, biz, Bizim isim de... bulsun. Göl band vardı, Gülçin gitti, tadı kalmadı. Ama bak o güzeldi. Her hepsi. şeyden hepsiniyle şeyi karşılar. Grup hepsi. Çıtır kızları karşılaştır. Çıtır kızlar da geçkin kızlardı. Ama şey hepsini ne kadar güzel. Hepimiz bir tane şarkısını biliyoruz. En kötüsü Wings'in şarkısını biliyoruz. Onu da hepsi söylüyor çünkü. <gülüyor> Ömer Dinçer demiş ki Milli Eğitim Bakanı. Ee, biliyorsunuz bu sene YGS öncesi kalp krizi geçiren bir... Ee, genç kız var. Çok üzüldük. Kardeşimiz var. Damla Orhan 18 yaşında hayat, hayatını kaybetti. Bununla ilgili çocukların böyle sene gergin bir ortamda imtihana giriyor olması sınav sistemimizi gözden geçirmemiz için gerekçe oluşturuyor demiş. Tek sınav. Basınç ve gerilim yarattığı için YGS'nin yılda en az 3 kere ya da 4 kere Hı. yapılması üzerine çalışıyoruz yani diye bir Yani bir kere olma. değil bir yılda birkaç kere girme imkanı. Mesela 4 kere bir kere olsa mesela bir kere olduğu zaman böyle stres oluyor ama. 4 kere olunca o kadar olmaz Hiç ki. olmaz, olmaz ki. Olmaz yani 4 kere çünkü 4 kere var. 1 olmadı olmadı 2. Bir kere sınava girdin. Kısmetse kere... deme durumun yok yani. Yok 3. kere de alışırsın ya. Ne tabi canım. 4. artık çok kaşarlanmış olarak girersin. Bu yani bir... işte böyle tekrar tekrar sınava girenler var ya hı hı. yılda bir giriyorlar onlar bile bayağı tecrübeli giriyorlar. İki defa sınava i̇ki girmiş. Defa i̇ki defa girdiği zaman ben bir de zamanda iki defa sınava girmiş biri olarak ikincisine hani hakikaten kendini çok ayrı bir konumda e, şey Ama yapmışlar. Ama yoksa ikinci de daha mı heyecanlanıyor insanlar? Ya bu sürede olmazsa Beceremedik var. falan bu e, sene O durumuna göre değişir. Yani hazır olma durumuna göre. Aman valla dört kere yani bilmiyorum hangi şey döndürecekler ya hangi aylarda yapılacak sınav... belli mi? Her mevsim bir sınav. Aylar aylar belli değil demişler. Maalesef de. onları. Fairview be, aylar belli değil ama o da belli olur yakında ya. Önemli olan dört kere olması yani. Öyle bir e, gelişme var sınavımızla ilgili. Ne güzel. Ben de bir uyuşturucu dünyasından bir haber vermek tabii istiyorum. Ki sınav uyuşturucu, ve uyuşturucu, uyuşturucu eğitimden sonra girecek tek konu var. Tabii ki uyuşturucu. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü bir buçuk ton uyuşturucu ele geçirdi. Ben gördüm onu haberlerde. Bugüne kadar narkotik yazarlardı işte o esrar maddeleriyle torbalarla. Nunda yapmış olabilirler. Ev kulübe mi yaptılar <gülüyor> ne? Kimin yaptı? ediyor ve ev yapmışlar. Duvarlar örülmüş uyuşturucudan. Efendime söyleyeyim hakikaten. Ya bir de ona bayağı bir emek harç olan. arkadaşlar hep beraber el ele veriyorum. Çünkü onu örmek de o kadar kolay iş değil. Yaklaşık şeyde... üç tane duvar ustası bir haftalık emek harcayarak. <gülüyor> Bizim Fevziler falan çalıştı orada herhalde. Kendi gibi dolaşıyordu çünkü geçen hafta gördüm de. Ders tutmaz ki ya. Ders tutma, tutar artık Tut havalarızı. Yoksa onun ders malzemesi farklı mı? Tabii canım. Araya Afgan sakızı sürüyorlar. <gülüyor> uyuşturucu maddi olarak. Evet. Oktay Demirci uyuşturucuda anlayan birisi olarak zamandaki jandarma e, bilgilerinden yararlanarak çok güzel. Evet, beni yakaladı failler. şey olurdu. yazdın mı? Yazdım mı ne demek? Yakaladınız yani uyuşturucu tabii olarak... canım yazdın mı diyorum ben sana uyuşturucuda. Uyuşturucudan bir şey yazdın mı? Oktay efendim. Ha, Oktay, yok Oktay, Uyuşturucuları Feyaş, topla. Şafak. Yok bizim ilgilendiklerimiz biraz e, zayıf uyuşma <gülüyor> maddi olarak bir şeydi. Masayı mı koyardınız nasıl? Masayı şey da mi? koyacak Kül tablasına koyacak, koyacak. Tabii canım kül tablasına konuluyordu. Kül <gülüyor> tablası onun için kullanıyor. Gene olay gene bir gülen surat bir şeyler falan yapılır da aslında. Evet, Oktay Demirci <gülüyor> hakikaten <gülüyor> yazık. Yani abi şey olmuyor ya. Ne kadar? Konser olmuyor. Be. Şova, şova yönelik olmuyor yani o miktarlar o kadar değildi. Mesela bu adam. Ben hatırlıyorum. E, dün yakalandı değil mi bu adam? Evet. Şey diyen adam değil mi bu? 2.000'dan toplam çıkmış şimdi. O. Ben Tabii satmayacaktım o. içecektim diyen adam değil o, mi? 1.500 tonun nesini içeceğim be birader. 7.500. Işte, bir o, o verilen cevap yıl, olabilir de. <gülüyor> 3.000 yıl yaşayacağımı düşünüyordum. Kendime kadar ayırdım. O Se tip bir adam. 851 kilo 3 ortaktan birinin... 3 <gülüyor> ortaklıymış bunlar. Nereden anlamışlar? <gülüyor> Trafik. <gülüyor> Hayır gülmesene ya. Üç <gülüyor> <Üzestim Vallahi>. oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun? Trabi <gülüyor> girmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kaç ortak falan diye. Bir tane polis demiş 3 ortak. nerede Amirim demiş nereden bildiğiniz? Amir yukarıyı göstermiş. Böyle üç tane şapka sahip gömmüştü <gülüyor> turun tepesinden. Amirim demiş kesin bunları üç ortak. 3 ortak esprisi biliyorsunuz. Neyse kısmet olursa sevgili. Bu mu de, lan de esprisi demiş. Bir dükkana gelin de ondan sonra kaç ortak olduğunuzu evet. oradan görebilirsiniz rahatlıkla. 3 ortak kuralı. İyi bakalım. Hadi güzel. E evet, uyuşturucumuzu da verdiğimize göre yani haberimiz <gülüyor> Ne olacak ondan sonra? Yıkılacak bu ev yıkılırken olaylar olaylar olaylar olaylar. Evet, bal dünyası karışıktı. Şimdi de Neli Bal Balçık... dün markette dolaşırken ballara baktım da ya yani bu televizyondaki ballar mı sahte yoksa bildiğimiz markalar? Bilmiyorum ama eşarattekin hala çıkıyor. Ben ola gece yarıları çıkmaya başladı. Geceleri çalışıyor. Zaten geceleri çıkıyordu ya. Ya vallahi bilmiyorum ama hiç demek ki onların firmada mı doğru düzgün devam ediyor bilmiyorum. Ama yeni model balımız çıktı biliyorsunuz. işte Şırnak Akkari balı var. Efendime söyleyeyim Erzincan balı var. Geç öbür yana. Öbür Gümüşhane yana, balı var. İşte Karadeniz balları var falanlar filanlar. Ee, şimdi de Honey Sex isimli bal büyük ilgi görüyor. Ee, tamamen doğal. Ee... Yedik <gülüyor> ama Honey Sex <gülüyor> mi diyorlar sonra? Bunun değil mi espri? Hani seks hani seks Slogan Doğru. buymuş evet Valla Mustafa Topoloğlu gibisin o Öttürdün ortalığı bir anda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ortalığı, Şimdi Öğrenci Sağlık Bakanlığı, bakanlığı bu ballardan bakanlığı. satın alarak Laboratuvarda inceletti Hiçbir katkı maddesi olmamasına rağmen Hep aynı yöntemi kullanıyor Sağlık Bakanlığı ee, Yanlış bal gönderecekler nefil bulunmuş yalnız içinde Sildenafil. Sildenefil nedir? Biz dükkanda bile kullanmadık ya sildenefil inşaat malzemesi olarak. kötülüklerin anasıdır. Sildenefil ne yapar? Adamı Seramikleri sıkı tutar. Ne ha, böyle yapar? Adam, adamı mu? da sıkı tutar. Seramik ve adamı sıkı tutar. Yani dahil durumuna getirir. Ee, doktor kontrolü dışında alır Bunu alıyorsunuz ondan sonra millet alıyor kaşık kaşık yiyor. Sonra şey çok iyi geldi çok iyi geldi bundan iki kavanoz daha alacağım demelerinin sebebi içindeki işte bir uyuşturucu madde gibi düşünün siz onu misbah bağımlısı oluyor sildenafili çünkü sildenafili alıyor ...bünye azdır sildenafil ne de var mesela ee, köftede var mı sokak köftesinde sokak köftesinde sildenafil içeriyor köftesi köftesinde yani yok ne bileyim o çünkü bize lisede diyorlardı sokaktan almayın içine esrar maddesi koyuyorlar diyorlardı doğada hazır olarak sildenefil bulunuyor mu bilmiyorum ama bir takım mavi hapların içinde bulunuyor onu biliyorum eşkili bir tadı var benim eşkili buruk bir tat var eşkili buruk tat biliyorsunuz <gülüyor> Sizlere Siz, ne yapar adamı <gülüyor> daktyle yapar sıkı yani <gülüyor> Siz de sık olmak yani almayın hak sağlığı tamam, bozulabilir yani. Belki o anlık mutlu olabilirsiniz ama sonrasında, sonrasında sağlığınız bozulur. pişman burada. olursunuz, pişman. <gülüyor> Ve son pişmanlık da ilk pişmanlıktan hakikaten Sakızdan önce demiş Fahir çok özür dilerim cümleyi tamamladım çünkü en heyecanlı yerinde böldüm. Özür dilerim. Estağfurullah. Ben Sağlık Bakanlığı'nın son hakikaten notunu düştür bitti. bitti gitti. Sınavdan önce demiş sakız çiğneyin demiş. Ben biraz sınavlara ilgili ağız günlerde... eğlencesi olsun diye mi? Ee, sakız çiğninin ağız eğlencesi olur. Amerika'da New York'ta yapılan bir araştırma eee Kız çiğnemek e, beyne kan akışını pompalıyor demiş. Kan nereye gidiyor pompalanan kan ya beyne gidiyor demiş. Oradan kaldı kalbi kalbi, kalp, kalbi gidiyor ondan sonra nereye gidiyor demiş. Direkt beyne gider. Ondan doğru. sonra sildenefil yediydim de ondan <gülüyor> oldu. Hayır sildenefil yediğiniz için değil Kız çiğnediğiniz, çiğnediğiniz değil için oluyor demiş. Yalnız şöyle bir şey var ya sakızı herkes çiğneyecek ya da kimse. Yo tıkır tıkır çiğnemedikten sonra herkes çiğnemese de olur. O kadar şurada Ege ile ikimiz bir sakız çiğneyelim. Sen istersen kararını reklamlardan sonra... Ben da... çok çirkin sakız çiğniyorum. O, yani onu ben kendim de kabul ediyorum. Ama o ne çirkinliği kadar büyük... yapmadıktan sonra da sakız çiğnemeyi hiç şey yapamıyorum. Küçük sakızlar var ya bu. Ee, yeni klas. Ya zaten başka şey, sakız yok neredeyse. Eskiden ben mesela çocukken pabuç ya da ağzım mı küçüktü bilmiyorum da. Pabuç sakız diye bir şey vardı. Ekinin ağzı küçüldü. Damakları basık olduğu için ağzı küçücük onun. Ama bir şeyi çok seviyorum. <gülüyor> i̇şte bu küçük sakızı damakta patlatma yani. Ağzı Ağızınca... Ya yok sen şimdi çok sakız Böyle, çiğnemediğin için sen bu şey sakız. atıyorum ya. Sen işte sakız kurallarını bilmiyorsun. Sen çok çiğnemiyorsun. Hatta hiç çiğnemiyorsun. Hiç çiğnemiyorsun. Yani. Ama sakız çiğneyeni şöyle damakta patlatmak falan onlar zaten şeydi. Bir de çiğnerken tıkırtatarak çiğne. Çıtırdatma denir. patlatma diye mi o damakta? Biraz arka dişlerinin yan tarafı alacaksın. Onu alırken şu şekilde döndürüyorsun. Yani rotasyon yaptırarak içinde hava habbecikleri kaldırarak. Rotasyon. Orada bastırdığında patlatıyorsun. patlatıyorsun. Yani o garip bir teknik. O rahatsız edici galiba. Yoksa ağzını açmadan sonra tıkkıdı tıkkıdı çiğne hiçbir şey olmaz yani. Bundan da bir tad alamazsın işte. Patlatmadıktan sonra Gevişten farkı yok onun. Ama orada da yine kan beni hücum ediyor. Doğru söylüyorlar. Sinirden Bizi kan dinliyor. beni hücum ediyor. Develere mi söylüyorsun? Onun gevişten bir farkı yok e, kibar değil mi? Kibar kibar insan alsın marul çiğnesin bir şey çiğnesin. Patlatmadıktan sonra ne anladın sakızdan? Evet. Valla sakızla sınav başarısı arasında doğrudan... Ee, bağlantı kurmak henüz erken demişler. <gülüyor> Doğru demişler. olan anda döndürmüşler <gülüyor> araştırma sonucunu. Ama demişler bayağı bir rahatlatıyor demişler. Tabii ki sınavda değil. Efendim, bayağı bayağı rahatlatıyor. Sınavda Efendim demişler. ne kadar rahatlatıyor tam olarak biraz alabilir miyim? Yani mesela buradaysa senin rahatlık derece ama buralara geliyor demiş. Bayağı yani. Eliyle evet. göstererek. Sevgili dinleyiciler gösterdiği mesafeden bakıyorum. Bayağı rahatlatıyor. Bayağı bayağı rahatlatıyor diye Şu kadar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar o sabahlar. Çok tatlı şarkı sevgi sanat severlermiş bu şarkı. Bunu başka ses getirsen çekebilirim size. Buyurun efendim. Hmm. Boşkesli teknolojisinden sonra bakalım isterseniz karın ile ilgili çok güzel haberlerimiz var. Karın yağ, karın yağı Bir e, espri yapıldı mı yayında? Benim kulaklığım çıktı. <gülüyor> o sırada duymadım <gülüyor> Çok rahat devam, devam edebiliriz. <gülüyor> Güney Kore'de yapılan bir araştırma acı gerçekleri yüzümüze... Aa acı gerçekler mi diyorsun Faiz <gülüyor> Evet acı gerçekler. Acı gerçeklerse o zaman e, acı gerçekleri hatırlayalım bir ya. Acı gerçekler köşemizi yapalım Ege. Oh be. Oh be. Oh Hop. Oh oh. yani Türkçemize yaş ve yaşlaşma olarak çevrilen ya da yaş alma olarak kimileri tarafından döndürilen bu kelimeler... Güney Kore'de araştırıldı ve bir bilim dergisinde yayınlandı. Karın yağın ne kadar çok, zekan o kadar geri. Yani bu durumda Oha. hem şişmansın hem geri. <gülüyor> Oha. <gülüyor> bu yani söylemiş mi? şişmanladıkça mı, mı aptallaşıyor? Şiş, yani? İnsanlar şişmanladı. Yani karın Yok. yağı böyle diyor. Ha ve... şişmanlamak da değil. Şişman. Göbeklendikçe sadece. Göbeklendikçe. Ya yani zayıf insanlar çok zeki. Ama yani hem kuru hem zeki hem şişman. Şöyle bakıyorum Steve Jobs. Steve Jobs, Kobe Adamdı vallahi. Valla. Say. Mesela o neydi yani, şeyin? Bill Gates. Göbekli bir bilim adamı geliyor mu aklınıza? Hep kuru kuru adamlar hakikaten de bu söndekiler, öndekiler de. Hep kuru kuru. Neden? Çünkü paso o sandviçiyorlar. Lifli beslenmiyorlar. Yapmayın. Yapmayın faşizme giden yola. Faşizme gider. Şu adamları atmayalım. Biz, atmıyoruz. Canım biz atmıyoruz. Yapmayın. Atanlara diyor buradan sesleniyoruz. Ayıptır ve bir o kadar da günahtır. Gülahtır. Benim de bu durumda Aa, çok yakında otomobiller akıllı direksiyonlara e, Sahip olacakmış Bununla ilgili bir çalışma var e, Amerika'da e, Uydu navigasyon cihazlarıyla Uyumlu hale gelecek Ondan sonra gidecek adresi gireceksin sisteme Sürücü doğru yola dönmek için Pozisyon almamışsa bile sürücü, Direksiyon ne yapacak Ne yaparak uyaracak sürücüyü Titreterek... 10 senedir söylüyorlar ya Yok uyuyan şoförü uyandıracak bilmem ne yapacak falan diye Tit Titreme mi? Doğru ee, titreme. <gülüyor> titreyerek uyandıracak. Ama şimdi bu güzel haberi. Ama Öyle. titreyerek uyanan Direksiyon... adamdan da şey gelir yani. Düşünsen... Levent bu gibi uyanır. <gülüyor> yani. Oradan bir sağa çevirdin miydi? Al ama, başına belayı. Ama ayrıca ters yöne gitmesi, sağa çevirme, sola çevirme falan durumlarında da müdahale edecek. Neyse. Bu bir takım gelişmeler var bilimsel Arabadan, olarak. arabanın elektronik aletin uyarması o kadar rahatsız edici bir şey ki ben... Bizim arabadan biliyorum yani bizim arabada her şey karışmıyor da. Su kaynatarak seni uyarıyor onu mu diyorsun? Yok kaynatmayan arabanın <gülüyor> özelliği. Dolaylı bir anlatım ama. Ege'nin arabaları ikiye ayrılır. Bir su kaynatan, iki kaynatmayan araba. Aa, mesela fay. soruyorlar. Ege sabah çıkarken Dürge diyor ki. Arabamı ay, hazırlayın diyorum mesela. Hangisini diyorlar? Kaynatanı diyor mesela. Aa, şimdi artık yeni bir şey var biliyorsun. Şimdi hmm. konuyu dağıtmayalım ama sinyali düşen arabaları da var artık Ege Kayaşan'ın. <gülüyor> Durup dururken üstelik. Yani böyle giderken falan değil. Park halinde. Gençler ilgi istiyor yani diye sinyali düşüyor araba. Ege Kayaşan'ın arabaları diye bir kitap yazacağım ben. 3-4 <gülüyor> sayfa tutacak büyük ihtimalle ama olsun. Şimdi neyse bu... Bir e yani şimdi <gülüyor> bizim öbür arabada... Kemeri takmadığı zaman bir ürün yap. Dibiibi, ibidi, ibidi, ibidi, ibidi, ibidi diye. Bu yani araba uyarması çok rahatsız edici bir şey. Bir de mesela Risk of Ice yazıyor soğuk havada. Sanki ben havanın soğuk olduğunu anlamadım. Gece arabada uyudum da orada başka şeyde uyanmış. Uyuma donarsın diyor sana. Araba bir benim bilmediğim bir şeyde uyarsın. Kemer takmadınız biliyorsun. Risk ofays, bildiğini anlatman lazım ama mesela şey yapabilirsin, bildiğini anlatmak için arkadaki kemerlerden birinin ya da öndeki de olur şeyini kes, başını, metal kısmını. Evet, tak o şeye. Abi o da yani. Fikfik fik etmesin. O da dünyanın en acıklı şeyi, arabayı kandırmaya çalışan adam durumu nasıl? E, e ne bilsin istemi. araba o zaman seni? Ben seni bunu bileceğim bildiğini. ya, ben o gerçekle yaşayabilir miyim? Ben arabayı kandırdım, dünya kadar para verdim arabayı kandırdım. O zaman kandırdım. arabanın sana hatırlatmasından rahatsız olmayacaksın ki. Ya, o zaman benim de bu ya. durumda Eee e, sonra ne olmuşlar <gülüyor> Sonra bu bilgileri vermiş me, me, vermiş Merakı zayıf olan adam e sonra ne olmuş? Sonra ne olmuşlar? <gülüyor> ne olmuşlar? Aslında orada ne olmuşlar diyecekti de ayıp olur diyerek onu ne olmuşlara bir dönderdik. Sürücüyü ki. titretiyor falan filan bunlara böyle uzun uzun anlatmış. Ee, yalnız bu güzel şu bilimsel gelişmeler içeren e, direksiyon haberlerinin yanında bir fotoğraf kullanılmış. Bu fotoğrafta da... Hamburger yiyen o beş çocuk fotoğrafı mı? Keşke. Keşke hamburger yani obez çocuk. obez olmayan bir çocuk ama direksiyon başında. Uyuyor hem de. <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? Yani oku oku haberi. Döndürüyorsun kafanı bakıyorsun. Yazık o çocuğun böyle burnu şeyi falan şey içinde yara içinde hep çarpa çarpa gitmiş. e Benim de bu durumda. Bu durumda. Bugün e, 4 Nisan e, 2012. E, bugün e, özel bir gün. İki tane önemli günü bir arada kutluyoruz bugün. Nedir bu iki önemli gün diyenler olursa bir tanesi... Birincisi kanser haftası içindeyiz. Tabii o da Ondan ama bir... hafta olarak değil de gün bazında konuşacak olursak... ...gün bazında konuşacak olursak bugün Fahir Öğünç'ün... ...Vesat Çeddi Oynayışı'nın birinci yıl dönümü. Aa! Evet. Evet. Bu evet. önemli gelişmeyi bir kez daha hatırladın. hatırlayalım. Hatırlatalım. Evet. Hatırlatalım. Bir ikinci gelişme. Senin yani kamera karşısında olduğu gün mü yayınlanma tarihinden mi bahsediyoruz? Yayınlanma, tarih yani, tarih yayınlanma tarihi. 3 Nisan değil miydi Fahir bu arada? 3 Onu da yanlış kutlamayalım yani. <gülüyor> 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan, bağlayan gece. gece yarısı oldu. Nasıl için. pazar gecesi falan değil miydi o? Pazar evet. gecesiydi. Ee, pazar gecesi. Ya işte orada artık yıl derken şey derken Maalesef şiştik sevgili dinleyiciler. Evet, bir önemli günü daha İkinci gün nefai? İkinci gün, ikinci günde bugün insanın ateşi buluşunun 1 milyonuncu yıl dönümü. E benim de bu durumda. Kalbimde <gülüyor> aşkım Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Office Kaçkını Office Kaçkını <Gülüyor> Ofis kaçkını Hafta içi her gün saat 10'da Radyo Tüde Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Sabahlar devam ediyor sevgili severler buyursunlar efendim neler olmuş dünyamızda neler bitmiş Bir şey soracağım Biraz size? da esprili bir şekilde dile getirsek ya <gülüyor> Bir şey soracağım ikinize de ayrı ayrı Tamam Beyefendi horluyorsunuz diyerek uyandırıldığınız zaman var mı en son ne zaman bu şekilde uyandırıldığınız teşekkür ederim Yani ona anca önce... Yazı, Cevaplarınızı yazılı verirseniz çok seviyorum <gülüyor> Teşekkür ediyorum sağ olun Mesleğimiz gereği <gülüyor> yok yok. Bir Zöylüm, kere hamamda buyurun. uyumuştum orada demişlerdi. Artık. Yok beni hiç uyandırmıyorlar. Ben öyle çok yoğun horleyanda bir adam değilim. Demek ki yani yor, yani... yorulmuyorsun Ege. Demek ki buradan bu anlaşılıyor. Demek ki, demek ki bu ortaya yatış. çıkıyor. <gülüyor> yatış. Ben yatarken yatış pozisyondayım. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten e, orlayanların en büyük şey değil mi Argüman değil mi? Ben zaten o kadar çok orlayan bir insan olmadığım için. Oktay argüman argüman arayasını Başka bir kelime <gülüyor> gelmedi aklıma Fahir özür dilerim. Argüman dedin yani çeşitleme hadi bakalım hayırlısı yani olsun. Yani o yüzden bu senin dediğine inanmamızı beklemiyorsun Ama bir baka yok ortada. Vaka falan o falan. Argümanlar Vakalar Bir tane hakkım var Fahir Olmari ben çok çok Garip kelime çok güzel gelecek size Ben size söyleyeyim Hiç en zayıf anınızda En savunmasın Küpeşte mi? Savunması... Hiç biliyoruz onu <gülüyor> Yok küpeşte ne diyeceğim canım İnsanın eşi falan öyle uyandırıyor olması lazım Hiçbir hanımefendi de eşini şey diye uyandırmaz Beyefendi holluyorsunuz Teşekkürler Çünkü biliyorsunuz ya Herif Feris diye uyandırıldı Öyle sorarsa ona bir şeyim var <gülüyor> Bir tek bu olay İbrahim tatlı sesle Derya e, Neydi soyadı Tuna Derya Tuna onun arasında olabilir. Çünkü o İbrahim Bey diyordu. O da ona Derya Hanım diyordu. O da diyordu. artık bitti çünkü. Bitti zaten. Eskiden zamanında, zamanında deniyordu. Evet. Ee, bunun dışında da ben birbirine zaman... hanımefendi, beyefendi diyen bir çift düşünemiyorum. Dolayısıyla anca... Ne acı. Ne acı. Tabii ki bunu da yani... Eskiden herkes eşlerini alır. O beyoğlu'nda herkes birbirine hanımefendi, beyefendi derlerdi. Çok güzel günlerdir. Ee, maalesef otobüslerde yaşanıyor bu tür hadiseler. Valla öyle mi yaşanıyor? Taşıtı. Yani bir horlama e, konusunda bir bilinçlenme kampanyası başladı. Daha doğrusu bilinçlendirme kampanyası. Niye? Dünya horlama günü mü bugün? Yok <gülüyor> Yo, değil. Horlamayla kilo yani, arasında da ilişki mı? Var evet var var. Bana ne bir kere demişlerdi. Böyle Hor. bir boğazıma bakmıştım doktor. Kilo alırsan horlarsın demişti. Kilo alırsan ölürsün. Sonra bir deveyi kesip içinde saklanmıştık bütün gece. Neden olur diye zaten sayılan e, sebepler arasında o da var şişmanlık, burun tıkanıklığı, ondan sonra uykuyu derinleştirici ilaç kullanımı, alkol dahil buna, ona gün içinde yoğun duman'a maruz kalmak, ondan yani sonra sigara dahil buna, sigara dahil, reflü orada sebep oluyor bak Tabii ki başka, ondan hiç, sonra hiç orada yorulmak diye bir şey yok abi. Küçük ve geride alt çene. Küçük ve geride alt çene. Hı hı. Demir öyle çenelerde küçük, yok mu bu? Böyle küçük küçük çenesi vardır, biraz geridedir. <gülüyor> İşte onlar oruluyor. Ama mesela o baktığımız zaman Michael Taggis çenesi dediğimiz hiç alakası hiç yok demiş olduk. Orulamaz. Ne de. çocuk. Demir çeneler hiç orulamaz. Çünkü o şey orlasa da kim yandı dedi. çukuru sesi bir absorbe ediyor. Tabii, Tabii canım onlar akustik, zaten akustik akustik sonucudur çene çukuru. Ona göre bakılır ondan sonra Tarihi günü... çukur çene vakası olarak geçen bu vakayı bir kere daha kullanmamız gerekiyor. O sayılmaz gerek. senin ağzın. Benim ağzım Hakkım yani ben kendi <gülüyor> kelimen bulacaksın kendi ha. Kendi kelimen olacak. Herkes biraz kendi kelimesini Her hakkın mahfuzdur. Çok saçma bir yerde kullandın. Senin adına üzülüyorum Fahri. Evet. Yani ne Mah... kadar güzel bir şey vardı elinde değerlendirdim. Olsun gibi. mahfuz diye kullandım. Mahfuz. Senin mahfuzlarımı da dövmek <gülüyor> istiyorum. Mahfuzlu çizmelerim. <gülüyor> Horlama'nın sebeplerinden bir tanesi de sarkık, iri, yumuşak. <gülüyor> sarkık, iri, ne olabilir? Yürü. Çene mi? Gıdı mı? Hayır. <gülüyor> sarkık, iri, yumuşak. Sarkık. Sarkık, iri, yumuşak. Uçan ve yeşil. Hayır, değil. Sarkık, iri ve yumuşak. Ne olabilir? Ya şimdi sarık olacağız zaten, o tomatik yumuşak olur. Amiha ne yani söyledi Faiz? Yani önemli değil. Yani söyleyeceğim şey <gülüyor> yok herhalde. Allahım yar ettim ya. Evet. Sarık iyi yumuşak, yumuşak. bütün aklıma aldı gitti yani şimdi böyle dedim. Lokta tahminini söylüyor. Meme meme me. Ben söyleyeceğim meme. Benim siz konuşuyorsunuz. Nerede ki meme, meme? meme ama? Pilatindeki Piletin meme mi? Doğru söyledi. Bak. Hayır ya vücutta mı bir şey? Meme tipi bir şey mi? Vücuttaki meme mi? Tek. Vücuttaki meme Değil mi? Ne alakası var canım? Yani üst solunum yollarıyla alakası var. Tabadaki meme mi? <gülüyor> Oradan sarkmış, bunun tıkanmış mı? Meme değil ya, damak. Damak. Damak. <gülüyor> sarkık, iri, i̇ri yumuşak. İri damaklı. Ve de küçük dil. Ve de küçük dil. Onun de. da... Küçük dilin, yani dilin küçük dil mi, küçük dilin değişiklik olmaz. Hayır, sarkık, iri, yumuşak, sarkmış dil. Küçük dilin, küçük sarkık, dil. küçük dil. Küçük dilin de mesela, hiç fark etmeyiz normalde küçük dilini. Ama ne kadar önemli bir organ. Sıkı olanı makbuldür. Sıkı mı? S sıkı olması Ben de küçük dilin hareketli olanı makbuldür diye biliyorum. öyle tık tık tık tık tık. Çünkü yutmamaya ıza mı faydalıydı? Ne işe yarıyordu? Küçük dil Bağırınca görülsün diye mi yoksa? <gülüyor> bağırınca orası boşluk gözüküyor kapkara. Oraya bir şekil yapalım. yapalım? dil'i pasaport polisi gibi düşün. Yani ilk başta geçiyor şeyden. Paspo. Ondan sonra en son geçtikten sonra turnikelerden bir son bir kontrol son gibi düşün. Kaktırma gibi bir şey yapıyor, değil mi? Son son hareketi şey yapıyor ve son olarak orlamanın sebeplerinden bir tanesi de gün içerisinde fazla yorulmak. <gülüyor> Hay Allah diye diye eklemiş. Ay Allah ben yırttım zannediyordum. Çocukta da görülür. Ç çocuktan 7'den 70'e herkesde. Ali nasıl horluyor? Hele burnu tıkalıyken. <gülüyor> Sesleriyle uyumaya çalışıyor. Vallahi ciddi uyarılar var Yani ya. Uyku apnesi. Çevirmeye çalışıyor. Bir de hani normal koca adamı böyle dürtersin ya. Hı. Çocuk olunca böyle tutuyorsun öbür türlü çeviriyorsun. Gene fayda etmiyor falan böyle. Sırt üstü yatmak mesela orlamayı arttırır diyor uzmanlar ama... Yan çeviriyorum ben de. Yan çevir gerisin geriye ne? dönder. Ama e, şey... Yan çevir... Beri ya. yana dönder. Ama muhakkak bir doktora gidin olur mu? Tamam o zaman. Ne doktoruna Siz gideceğiz? devam edeceksiniz, ben bir gideyim doktora. Şu anda değil. Doktor önce telefon edelim. et gitmeden önce. Sizi kim gönder? Ben kendim geldim. Yayından çıktım geldim zaten ben. <Gülüyor> Ne için gel? <gülüyor> Çocuk şişirin. Hangi Çocuk doktora geçiyorsun? <gülüyor> Çocuk nerede? Okulda şu anda. Şu anda okulda. Ama çok bir soruyor. Fransız okuluna göndereceğim. Oo. Oo, maşallah. <gülüyor> Kime diyorum ben? Tamam canım gidelim. Gidecek gideriz. misiniz? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oktay valla güzel baskı yaptın. Mahalle baskısının en güzel örneğini verdin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bana bundan sonra mahalle demenizi istiyorum. Evet buyurun Fire Bey. Ne buyuracağız ya? Ne buyuracağız yani? Buyurmak. Robert Redford'tan bahsettik ya. Belgesel evet, yapıyormuş de? Robert Redford. Eline koluna sağlık. Vallahi... Huzurevi huzur belgeseli mi ne o? Watergate belgeseli niye sen bu Robert Redford ne alakası var huzurevi? adam Sundance'ı yapmış ya ya hayır siz geçen hafta geçen Sundance gün... Festivali'nin sahibiyim ben diye tamam bu adam. dün siz demediniz mi burada o adam ben dedim zımba gibi siz dediniz yok öyle eskiden de o bir filmini söyledim gene oynadığı filmini siz demediniz mi o zaman Oo, o kaç sene önceydi şimdi eli ayağı titriyor diye. Vallahi yeni işte yeni demiş ne yapayım ne yapayım demiş yeni bir projem olarak demiş bu demiş var demiş Watergate demiş. Ne yapalım bizde de bu var demiş Watergate, Motörgate. Üstünden kaç sene geçti hala Watergate. Watergate hakikaten evet. başka siyasi olayları yok bunların da. Yani, Watergate bir... aşağı Watergate yukarı oradan otelden dinlemiş de şey olmuş siyasi skandal olmuş ondan sonra. Bakıyoruz başka neler var diye. Dali'ye gittiniz mi Ankara'da Cermodem'de? Ee... Çatkan. Ben gittim yani. Sen gittin. Kullandım. Biz gitmedik değil mi Ege'da? Ya yazık. ayağınıza yani kadar gelmiş Dali kaldı. fırsatını depiyorsunuz. Çok yazık yani. Daha var canım. Daha tam var tam 10 lira. Öğrenci 5 lira. Yani buradan da fiyatları söyleyeyim yani. Hadi ya öyle mi fiyatlar? Tabii. Tam 10. Öğrenci 5. Üstelik de orada e, anlatıcılar var. Yani anlatıcılar dediğim böyle gidip de Hı -h -h -h -h falan demiyorsun Size her şeyin hikayesini anlatıyor paramızı verdik anlatlan mı diyorsun lanla mı konuşmak lazım ben şimdi müze adabını pek bilmiyorum sizin ikinizin de müze kartları var <gülüyor> benim yok yani e, ne olacak <gülüyor> doğru orada? söylüyor adam evet, doğru anlatıcıya benim, nasıl davranacağız benim, bahşiş veriyor dediğim... muyuz cebine benim... ya, al şu beş lirayı biraz daha anlat <gülüyor> Yok ya onu yapmıyorsun. Onu en son pervez müşerref yapmıştı hatırlıyorsunuz. Evet önce. hakikaten ya. Mı vermişti 100, 100 kabir Müzesi'nin müdürünü mü? Yok yok. yok. Başka bir müdürünü. Top Topkapı Sarayı'nın Topkapı Sarayı'nın Sarayı, evet, Sarayı müdürü ya öyle bir şey. O, da, bahş o yüzden bahşiş ver verilmeyeceğini ben bildiğim ender şeylerden biri yani o. Öyle fotoğraf falan görüldüğü için. Ee, kulaklıkla kulaklıkla anlatın mı Fahir? O kadar. Mesela girer yani. nasıl o kadar önemli. Benim Anlatıcı bir, var dedin ya, ya. Anlatıcı var canım. Canlı ha, mı anlatıcı? Canlı anlatıcı. St live yani. Yani, hayır, hala yani hayatta olan anlamında kullandı burada. Ben de mesela <gülüyor> <gülüyor> ayakkabıları falan boyalı diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Bence yeterli. Ya vallahi yeterli. Evet. Yani can modemdeki şey... De neyse. <gülüyor> Cybergler gerçek oluyor. Onu da bir e, konuşalım hızlıca. Madem sağlık dünyasına girdik. Hastalıkların takibi için deri üstlerine yerleştirilen elektronik cyborg diye bilinen insan makineler için önemli bir adım olmuş. Cyborg diye bir şey yok. Cyborg'tur o. Cyborg bu işte. Cyborg yazılır, cyborg okunur. Ee, sinyal tipi bir şey ya. Sibernetik organizma. Ve cyborg ne demek ya? Musevi asıllı cyborglar mı? Cyborg, cyborg evet. yazmışlar ya. Bir, cyborg değil miydi bu yıllarca evet. bildiğimiz cyborg? Berk ne ya? Türkçesi belki böyle Türkçeleştirilmişler. Berk Türkçesi Berktir. Doğru. Ee, Amerikalı yazar 9, 9'daki kısa <gülüyor> uygusu Aa, Ne güzel olur Sayberk diye isim olsa Ne diye? Ayberk diye isim olduğuna inanıyorsunuz da Sayberk Say olduğuna diyor. neden inanmıyorsunuz? Bence Bir, bunu dizi yapsın Dizi mi yapsın? Aha, Bir de isim söylersen kime? Teşekkür ederiz. <gülüyor> Doktorlar cep telefonundan izleyebilecek Neyi? Ee, Hastalarının başına gelenleri Eksik bilgiyle cümle kuruyorsun ki Oktay <gülüyor> Ya dövme tipi bir şey yaptırıyorsun. Tamam. vücuduma oramı He. buramı dövdürüyorum ve doktor benim oramı buramı rahatlıkla şey yapsın diye <gülüyor> yaptırdım diye geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman bir dakika bunu ben, ben ben böyle anlayamıyorum ben anlayamıyorsam için içinde sohbetin dibinde olan adam olarak dinleyicilerimiz hiç anlayamaz. O yüzden bunu bir sketchle. Anlatmam. Skeçle veya şiirle. <gülüyor> Anlatmamız daha doğru olacak. <gülüyor> ee, hayır, zaten senin oyunculuk yıl dönümün bugün. Evet bugün <gülüyor> oyunculuk <gülüyor> yıl dönümü bir skeçle ya. kutlayalım. Oktay skeç desen ya. zaten avantgard sanatçımız. <gülüyor> <gülüyor> buyur efendim. Min Skeç. Tekno Show. techno Show mu? Ne alakası var ya? Teknolojiyle ilgili şeyleri bir skeç showla veriyoruz işte. ha Bayağı bir kastırdın yani. Tekno Show. Bunun da sinyali çok uzun, onu keselim. Oradaki son iki sinyali atın. Size biraz saniye düşünme fırsatı verdim. Allah <gülüyor> çok faydalı oldu. <gülüyor> Yapmamaya karar verdim ben. Ben de. yoksa yoksa hazırdım yapmaya. <gülüyor> ya bırak şimdi Tekno Bence Show tekno falan. Show. Ben o Tekno anlamadım. Haberin ne olduğunu ben anlamadım. sana anlatacağım. Bak ya yine Tekno Show diyeceksin. Tekno Show. İndirimli fiyatları ver Oktay. Ver indirimli fiyatları var. Fail. <gülüyor> Girmeseydi doğru düzgün <düşündüğü> bir fırsat <gülüyor> olacaktı yine. Şimdi su geçirmez spreyi. Eski televizyonlarımızdan büyük. Ya bir şey yapsanız da şunu ya ben şunu yaptırdım. Ben neyleseniz ne, bizi... desin. İstersen ben oynayayım sen şey yapamıyorsun. E, oyunculuk yıldönümü oyun oynayarak herhalde. Senin kafanda nasıl bir şey var? Sen onu bir bize yap. E, tanıtıcı tamam reklam gibi bir şey. Tamam işte onu anlamadım ki ben. Ya çünkü bizde sketch bitmez biliyorsun. Yani, tek başıma mı yapayım? Sen ya? onu bir tek başına yap bir. Birkaç farklı rolü canlandırabileceğine eminim ben. E, onu bir yap. Ondan sonra biz bir görelim. Tekno stand up. Bak tek, hemen Tek gel. başıma <gülüyor> Niye canım tekno <gülüyor> show? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Senin şahsi şovada şey gönderme yapayım. olurdu. Yeni yeni dönemde şey ne şah, şahsi showunu tekno showa döndürüyorum. Yani bu kariyerimi ben hani bölerek bunu ayrı bir platformda mı e taşıdım. Evet. Bir daha bir kulver de bakayım. Kul var? Ne güzel. Kul gezileri. Başlayabilir miyim? <gülüyor> Buyurun. Şimdi daha gireceksin. Ya abi. of vallahi içim bulandı şu şeyden ya. Bu en sondaki kısım bulandırıyor. Tekno stand up Bak orada titreşimleri alıyor Ya oluyor. şimdi tabi klasiktir yani böyle bir tekno olunca hemen kesin bir şey yaparlar <gülüyor> Yani o bizde klasikleri vardır yani böyle bir şey yaparlar ona da <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki içeriği bilmiyorum Kardeşim yani vallahi benim oyunculuk yıldönümümü de Şu Yapın anda... işte şunu bak ben size ben yazayım mı? <gülüyor> Neyi? Sen Neyi yazacağım? oturuyorsun Skeci Ondan mi yazacaksın? geliyor Aa, Ege yazar bak <gülüyor> Hayırdır Oktay <gülüyor> ne yaptırdın? Dövme mi yaptırdın? Bu dövme değil. Ne o? Tekno Show. Neyse. cyborg yaptırdım efendim falan diye bir anlatacaksın sen ne oldun sketch'le. Ama sen bütün zaten şeyi verdiğin için dinleyiciler için anlamıyorsunuz. <gülüyor> Araya kendi esprilerinizi katın. Abi, öyle bir şey yapmıyorum. Tekno Show. Aa Oktay ee, hayırdır? Oktay değil abi sen ne bakıyorsun Hı. onun yazdığı şey ya? Ben bak. bir teknoloji mağazasındayım. Tamam. İyi günler beyefendi. O üstünüzdeki nedir? Dövme. Eşkili dövme. <gülüyor> dövme mi? <gülüyor> <gülüyor> Biraz konuyu derinlemesini açar mısınız lütfen? Çünkü tam olarak anlaşılmadı. Eşkili dövme derken. <gülüyor> Bu dövmeyle benim aile hekimim bak... Bu dövmeyle benim aile hekimim... ...bendeki her türlü değişikliği takip ediyor... ...ve bana gerektiği zaman ulaşabiliyor. Pardon da... Sen ben, yoksun ha. bir dakika dur. Sen yoksun ben bir şey soracağım. Çok enteresan. Örnek vermek gerekirse... ...açıyorum yani... ...kabahatinizde bir şey olduğunu... E, ...oradan bakarak anlayabiliyor mu? Bir gaitayı yapabiliyor mu oradan? Aile doktorumuz. <gülüyor> Tabii ki anlıyorum. Derleme, bunalma, stres... Aynı zamanda gayta ve tuvalet işleri Hepsini anlıyor benim doktorum. Sonuçta aile hekimi. Aile hekiminizi biliyor musunuz? Çok güzel. Geldi. Hayır en son şeyi soruyorsun işte. Bilmiyor musun sen abi? Sen sloganı verdin işte. Hayır. Aile hekiminizi biliyor musunuz? Hayır aile hekiminizdi. hekiminizdi. Bu dövmenin adı neydi? Bir daha alabilir miyim? Bu dövmenin adı neydi? Çok affedersiniz. Eşkili dövme. Cyber Show. Tekno Show. Oğlum Cyber Show'du. Niye sen benim... Ne Cyber Show ya? Cyber O. Tamam peki. Tamam, cyborg oldu. Tamam, hiçbir şey söylemiyorum Anlaşılmıştır artık. herhalde. Herhalde Hep, anlaşıldı. Yani biraz hani aile hekimliği konusuna da girdik, tutamadık kendimizi. <gülüyor> vallahi aile hekimliği, gayta, <gülüyor> teknoloji, of yani <gülüyor> komple verdik vallahi ne varsa elimizde. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Zannediyorum bundan sonra şöyle bir ay sadece Bale dinleyeceğim. Çok klas bir grup. Çok. Çok. Gerçekten evet, öyle peki. Yıllarca. O zaman size bir sorun var. Bir saniye ben bir şey söyleyeyim. Bu klas gruba yakışır konu konuyla ilgili bir soru soracağız. Sana. Sanat mı yoksa? Sanat. Otlu Sanat Festivali'nin kaçıncısı gerçekleşiyor bu saniye? 13. Egekaya can? Özel bir ee, bağım olduğu için festivalde rakam vermek istemiyorum kazanan Fahir Önç 13. Sanat Festivali 22 Nisan'a kadar devam edecek Kültür Kongre merkezinde. Peki bir, bir şey söyleyebilir miyiz? En güzel yatırım sanata yapılan yatırımdır. Teşekkürler. <gülüyor> yani. Bütün. Biz de festivale çok önemli bir katkıda bulunuyoruz aslında. Şu anda dinleyicilerimiz ne alakası var diyor olabilirler. Festivalden bahsetmek işte davetiye vermek falan değil. Onun ötesinde festivalin aslında ee, gidişatıyla ilgili en azından bu geceki performansla ilgili çok önemli bir şey. Bugün oynuyor değil mi? Şey, evet. Erlendim. Aşk Her Yer'de. Aşk Her Yer'de adlı oyun. Oyunun e, bütün Yönet. oyuncuları... Yönetmeni falan filan. Şu dakikalarda Gagamangero'da kahvaltılarını yapıyorlar. Afiyet yani olsun. Yani güzel bir kahvaltı, akşamki performansı. Çünkü en önemli öğün. Ben hani öğlen yemeğini verseydik ki veriyoruz aslında e, elimizdeki zamanlarda. Ama o, o kadar önemli değil. Akşam gene o kadar önemli hmm. değil. Ama kahvaltı günün en, en önemli öğünün. öğünü... Gagamangero'da kahvaltı yapıp... E, ...sahneye çıkacak bu adamlar. Dükkanımızın ...izleyeceksiniz mı? mesela... ...diyeceksiniz ki... ...aa ne kadar güzel... ...adam... Aynı yapıyor. Hiç bakmadan oynuyor. Hiç ezberden konuşuyor falan. Sebebi kahvaltıdır. Kahvaltı güzel. Kafalar karışmasın. Ottu Sanat Festivali 13. <gülüyor> Ottu 13. Sanat Festivali'nde bugün e, bu akşam 4 Nisan Aşk Her Yerde Kemal Kurdaş e, Salonu'nda izlenebilecek. Emre Kınay, Pinin Körmükçü, Sait Genay, Bahar Yanılmaz, Cem Yanılmaz gibi değerli isimlerin sahne alınca. Peki Adnan Bey yok mu? E, Adnan Bey Dediğin, Selçuk yöntem mi? Selçuk yöntemin yok mu oyunu alakası? O oyunda değil galiba. O değil. Tesadüf. sırf kahvaltıya geldi <gülüyor> anladım. <Evet. gülüyor> o başka bir yer. Onun için de yarın... Yarın, evet. da, yarın değil, cuma günü şeyi ben bekliyorum. Ee, Ahmet Kannecini, evet. Gira Restalina. Cuma Ahmet günü 6 Nisan... E, Ahmet Gancı Özcan Dal eşliğinde e, sahne alacaklar 6 Nisan 6 Nisan'da işim var gücüm var Yok olabilir efendim. ayarlayamadım olabilir çünkü Uyumuşsun. 13 Nisan'da bir kere daha sahne bir alacaklar daha. 6 Aha. ve 13 Nisan yerlere yazılsın en güzel yatırım sanata yapılan yatırımdır e, önümüzdeki günlerde de subliminal e, mesaj veriyorum yani, subliminal evet. subliminal ee, ...diğer programlara da bakacağız. Efendim tiyatro oyunları... ...ondan sonra flamenco gösterileri... ...aslında Fahir'in çok seveceği bir oyun var... ...Cumartesi <gülüyor> günü 7 Nisan'da. Aa, Hem de Matina Suer'la oynuyor. Ee, senin en sevdiğin <gülüyor> şeylerden bir tanesi olan... Yani neydi güneşli bir Viyana sabahı var ya ona çok benzeyen benziyor. oradan yani, yola çıkmış. Soğuk bir Berlin gecesi. Ay. Ülke Ay. tutmamış <gülüyor> sıcaklık tutmamış falan da mı? Benziyor yani. Benzeş. Ee, onun dışında soğuk bir Berlin gecesine, gecesine. <gülüyor> merhaba. Ay kurban olurum ne ya, güzel oldu. Ne kadar güzel şeyler var. 17 Nisan'da ferhangi şeyler var. Oo, ne kadar, ferhangi ne kadar güzel. Ferhangi de uzun zamandır izlemedim. Ona da bir gidelim. Ona da bir gidelim. Hakikaten gidelim. Ferhangi şeyleri izleyeli kaç yıl olmuştur? Çok yıl olmuştur ya. En son ben Çeşme'de izledim. Herhalde Onu öğrenciydim de, o zaman. Öğrenciydim derken... Öğrenciydim. Ki ben öğrenciyken Türkiye'nin en karışık zamanları 90'lar. Yani moda, yandan cep bir pantolon mu giyeceğiz, giymeyeceğiz mi? Çok karışıktı ortalıklar o zamanlarda. Bu karoser anının olduğu dönemlerde. <gülüyor> evet, bari, bari, bari. <gülüyor> evet, sizde bir karoser anınız varsa karoser yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kaça yolculuğunuz? Oraya yollayın Yoksa Ot Sanat Festivali'nde ne tip etkinlikler olduğunu görmek için kkm.ottu.edu.tr adresine şöyle bir girin bakın sevgili En arkadaşlar. güzel yatırım, sanata yapılan yatırım.